zekatı verilmeyen paralar iki başı yılan olur. Sahibinin boynunda dolanır. Allah. Allah, Allah. Radiyesi Ebu Hüreyre'dir. Allahu an. Kur'an'da da var. Seyyidabi <gülüyor> ma Yani biz onların bakhil yani kıyamet paralarını boynunda dolarız. Ayet-i kerimede. Allah Allah. E şeye gelince Ebu Hüreyre'nin hadisinde o sıratat var böyle hadiste. Burada ayet-i kerime okumayası değille ciddiyetli kelam Diyor ki Ebu Hebrey, o zikatı yani paralar iki başıyla alacak, sahibinin peşinden kovalayacak ve bolüne dolanacak. O uğraşacak kurtarmak için kendini, sen seyret drama bahşer gönlünde. Bir drama diyor musun? Allah maalesef. Diyecek ki, sen beni niye benden kurtulmaya çalışıyorsun? Dünyada sen beni ne yapardın? Saklardın, kimseye veremezdin, Allah için de veremezdin. Kitler kitler üstüne sayar sayar üzerinden koyardım diyor. Yani şimdilik ben senin paraların, niye atıyorsun beni canım benden, niye ayırıyorsun? Sevgili bir de bakalım oraya.